Bu program Açık Radyo dinleyicisi Ömer Alpan tarafından desteklenmiştir. Koyu Mavi Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Koyu Mavi'de zaman zaman bizden seslere yer verdiğimiz Lodos bölümümüz oluyor. Bu akşam bütün Koyu Mavi'yi etkisi altına aldı Lodos. Çünkü bir konuğumuz var. İlk albümünü 9 Ocak 2007'de çıkaran PAYK grubu stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Hoş bulduk. <gülüyor> Şu anda stüdyoda kaç? Benle beraber 6 kişiyiz. 5 kişilik bir grup. Grup elemanlarını tanıyalım. Ben İrfan Alış, e, vokal vokalistim ve şarkı sözlerini yazıyorum. Ben Serdar, e, gitar terdayım. Evet. Ertan Çalışkan, davul çalıyorum ben. Barış Tokgöz, bas. Ben Özgür, klavye ve keman çalıyorum halinde. Evet, e, aslında enstrümanlarımız da olsa burada bir e, birlikte canlı olarak dinleyebilirdik ama e, elektronik olduğu için enstrümanlarımız. E, albümden dinlemek çok daha uygun olacak. E, albümün çünkü yapımı da çok e, güzel. Mastering çok e, tertemiz bir sonuç vermiş. E, çok daha keyifli albümden dinlemek. Bir de burada da çok mümkün Mesela değilmiş. Çok şey. <gülüyor> İyi ki getirmemişiz. <gülüyor> <gülüyor> buraya 10-15 kişinin davul herhalde. Herhalde. <gülüyor> evet doğru Tam olarak sığmak çok zordu. E, grubu ben aslında çok yeni e, tanıdım. Aslında daha yeni tanımaya çalışıyorum. O yüzden ben Sizden dinleyelim nasıl oldu 90'lara kadar uzanıyor galiba değil mi Geçmişi grubun Serdal bu konuda çok daha ayrıntılı Yazmıştı en ya son Bence o anlatabilir bunu daha iyi ki, tamam. Aslında e, bir Ortak bir arkadaşımız Nirfan'la Üniversitede tanıştık tabi e, Müzik yapmak istiyoruz o, o da bir şekilde yapmak istiyormuş e, Bana şey demesiyle geldi ya, Bir çocuk var çok iyi sesi var yani, Acayip böyle blues falan Çok enteresan bir sesi var ya tanıştırayım size hemen dedim gittik ben de zaten yapmak istiyorum diye gibi müzik ee, çok iyi hatırlıyorum okulun bahçesindeydi orada oturuyordu işte bir şekilde hatırlıyorum gittik tanıştık ve direkt yani merhaba İrfan Naber abi sizin güzelmiş direkt bir şey söylesene başladı ve e, Paul Simon'ın hangi şarkısı the boy in the bubble. inanılmaz iyi söyledi böyle, böyle zenci gibi dizlerine vurarak ritimler tuttu falan çok etkileyiciydi ...işte orada başladı zaten... ...o akşam tam hatırlamıyorum... ...ya o akşam ya da ertesi akşam hemen evine gittik... ...işte sabaha kadar falan oturup... ...doğaçlama işler yaptık, blues yaptık... ...daha çok... ...gel zaman geç zaman... ...oradan birkaç kişiyle... E, ...okuldan birkaç kişiyle... E, ...işte bir grup gibi bir şey oldu, grupçuk... Bir yıl, ...birkaç yıl öyle çalıştık kendimizimizi yapmak istedik en başta. Kendi şarkılarımız vardı. O dönem 91-92'lerde Türkçe Sözürak bile tam oturmamıştı. bırakın hani kendimizin yapan barlar yoktu öyle bir şey. Ee, yum... mesela Şükret Şükret Fare diye bir blues şarkısı yapmıştık o yıllarda. <gülüyor> evet. Şeyin e, Oktay Rıfat'ın Fareler ve İnsanlar diye bir şiiri vardı. Onu ...işte şükret fare bu kapana şükret falan diye. <gülüyor> İlk yaptığımız şarkıdır işte. İlk o gece yaptığımız şarkılardan <gülüyor> biriydi <gülüyor> evet. o da. Evet. Direkt blues gibi bir şarkıydı. Evet. Hatta o... o gece yine hep beraber şey yaptık... ...öğrencinin şarkısı da çok komik bir şarkı vardı. Yani bu gece eğlenirken falan... ...oturup doğaçlama yaptığımız <gülüyor> Onlar şey. albüme girmemiş galiba değil mi sizde kalan? Onlar <gülüyor> <şarkı> albüme <gülüyor> girmedi de... <çöp gülüyor> ...rafta <da> onları... <gülüyor> <gülüyor> Daha çok enstrümanları birbirinize, müziğe, alışma belki birlikte bir arayışın sonuçlarıydı onlar herhalde. Keyifli bir arayışın sonucu. Bir yerlerde çaldınız mı e, o grup? Yani şu andaki formatında değildi grup ama o zamanki İşte oraya gruplardan. geleyim aslında. Tabii birkaç böyle okulda çaldık falan. Sonra derken işte bırakmak zorunda kaldık. İrfan İngiltere'ye gitti. Bir sene orada kaldı. E ben sonra işte e, kendim okul bitmek üzereydi. Çalışmaya başladım Fazla derken geldi. E dedi ki abi tekrar başlıyoruz bu şey gittik. Iş portacılık yaptık. Resmen böyle bir şeyler sattık. Bakırköy'de. Eşortman altı sattık. Eşortman altı. O da çim adam <gülüyor> satıyordu. Çim adam falan sattık. Böyle çok enteresan. <gülüyor> 4-5 ay satıp oradan kazandığımız parayla e, bir dayımın şeyi vardı. Böyle stüdyo gibi bir yer. Yani daha doğrusu Bodrum katında bir yer. Orayı stüdyo haline dönüştürüp. Sonra hemen bir grup arayışını aldık. İşte ondan sonra... Ben e, Özgür'ü bulmak evet. için... Bir Pimapen ee, hikayesi yazıyor evet, söyleşilerinizden evet. bize nedir Çok o? ilginç. Benim o zamanlar <gülüyor> e, iş portayı yaptığımız zamanlarda ben yeni bir dükkan açmıştım. İşte o zaman Pimapen işleri falan işte alüminyum zorlama işleri falan yapıyordum bir yandan. Ondan sonra orada e, tabii esnaf tanıdıklarım olmaya başlamıştı. Çevre yaptım tabii kendime göre <gülüyor> esnaf çevresi. Oradan bir e, ka, e, kız arkadaş var, gümüş işi yapan bir arkadaş... Şenay isminde. O da şimdi sinema sektörüne geçti. Evet. <gülüyor> yani i̇lginç bir şey. Ondan sonra e, dedi ki işte orada çay, çay içmeye gitmiştim. Rastlantı sonucu. Orada onun bir kız arkadaşı. Dedi ki benim bir tane yeğenim var. Ama o çocuğun e, istikbali parlak bir kompozisyon bölümü öğrencisi. Sizinle ilgilenemez herhalde. Vakti yoktur böyle işlere falan gibi. Şey söyledi. Ben dedim sen yine de ver telefonunu ben bir deneyeyim falan şeklinde. Aldım telefonunu sonra bir arkadaşım dedi hadi gidip işte beraber sana yoldaşlık yapayım. Bulalım şu çocuğu falan dedi. <gülüyor> ben de Kadıköy'de konservatuarın e, sahildeki belediye konservatuvarı evet. İstanbul evet, Üniversitesi. Devlet konservatuvarının Devlet içinde e, Özgür'ü tanıyor musun? Özgür'ü tanıyor musun? <gülüyor> Özgür'ü tanıyor musun? Şeklinde insanların peşine düştüm. Bir de e, en sonunda dedim ki bu kapıcı belki bilir bunları. Çünkü adam yıllardan beri burada herhalde. Özgür Ulusay'ı tanıyor musun? Adam dedi ki ekstra mı var dedi. Ben de var <gülüyor> ekstra var dedim. <gülüyor> Sonrasında ekstraydı yani. Özgür ekstraları sonra, diyormuş galiba. <gülüyor> sonra adam şey dedi bana ya Aa, o, zam o zaman Kesinlikle. dur arayayım onu ben dedi. Özgür'ü aradım dedim ki Özgür bak e, benim... ...şarkı sözlerim var falan... ...şeyim var falan dedim... ...Özgür daha oradan su kaynatmaya başladı... ...dedi ya olmaz öyle şeyler falan... ...ben de... ...dedim Tabii bir ya, çok kere küçük gel... Özgür bizden. ...Özgür bizden daha küçük... ...yetenekli bir gençti o zaman... ...bir de ben koridorlarda <gülüyor> yürüyorum... ...böyle ortaokul talebeleri falan... ...13-15 yaşında çocuklar hepsi klarnet ağızlarında... ...bir yandan nota defterine bakarken... ...birden ben, ben dar bir koridorda yürüyorum ve her tarafta böyle sıraya dizilmiş öğrenciler var. Hepsi bana bakıyor böyle. Üstüm başım da böyle yağmur yağmış, böyle bir soğuk hava, böyle berbat bir şekildeyiz. Böyle saç sakal birbirinde tabii çocuklarda korktu tabii bu kim yani. Niye geldi falan şey. <gülüyor> Neyse grubun üçüncü <gülüyor> elemanı da bu şekilde galiba size katılmış oldu. Özgür'e çaldım tek gitar. Hiç unutmuyorum. Acının şarkısı var bizim. O ikinci Hı. albümde olacak o şarkı. Ee, Özgür ondan sonra dedim nedir abi? Ne diyorsun? Etkilendim dedi. O gün bugün kaybedenler kulübünde o da <gülüyor> yer altına girdi yani. <gülüyor> Dördüncü ve beşinci elemanlar nasıl katıldı? Hemen Ertan katıldı zaten evet. akabinde. Evet. Yine Özgür ile geldi o da. Evet. Onu evet. da kandırdık. Aslında ben öyle diyorum. İkisini de kandırdık bir şekilde. Çünkü müzik, ikisi de müzisyen aslında. Çok iyi müzisyenler. Biz değiliz aslında. Ee, bir sene boyunca o stüdyoda çalıştık. Sonra... Sonra bıraktık. Yani ben askere gittim. İrfan kendini İzmir'e attı. Deprem oldu. Daha Deprem da oldu daha doğrusu. Evet. 98'e kadar düzenli olarak evet. bu stüdyoda çalışma yapmaya gittik. <gülüyor> çalışma yapmak yani bir saat, iki saat, üç saat çaldık her gün hafta sonları. Bunun dışında da gidip işte Bakırköy'de bir evimiz vardı Serdil'in evinde. <gülüyor> Devamlı konuşup müzikle ilgili o, o zaman, o, o dönemin müzisyenlerini tartışırdık. Dünyayla ilgili, maçla ilgili ya da sabahlara kadar muhabbet ederdik yani. Böyle yıllar geçip gitti yani. 99 sana deprem galiba... 99'da bir... benim dükkanım yıkıldı. <gülüyor> yani işimi kaybettim. Büyük bir para batırdım. Gitmek zorunda kaldım. O arada işte da askere gitmişti bir, bir, bir sene ver falan. Zaten şey de vardı böyle e, pop dönemi pop rüzgarı esiyordu her tarafta. Hı hı. Türkçe sözlü müzik yoktu. Bu ülkede bir garip bir şey vardı bizim kıramadığımız. Kimse bizi içine almıyordu. Mesela bir kemancı tayfası vardı. Onlar işte e, okullulardı. Şudu burdu. Arkadaşdılar. Çevreleri vardı falan. Onların içine giremeyecek kadar itik insanlardık. bir Türkçe rock çalınmıyor. Daha Türkçe rock çok, yapmaktan önce, Cover grupları vardı daha çok o dönemlerde. Hep evet, yani, cover grupları evet. vardı. Hı. ve Yapıyordum. Evet, yapıyorduk. Yani olmadı yani. Dün evet. bir hevesimiz de olmadı. Aslında bu dönem Türkçe e, sözlü rock, e, ...oldukça güzel bir rüzgar aldı arkasına. Siz de bu dönemde çıkarmakla aslında çok iyi yaptınız. Aslında yılların birikimi bu şarkıların hepsi. Evet. Değil mi? Birçoğu 90'lardan 90, kalan eski en, şarkılarınız e, var. 8. E, şarkı albümde Hareminde Han. <gülüyor> e, 91 senesinde bitmiş bir şarkıydı yani aşağı yukarı. <gülüyor> şey anlamında, söz anlamında. Evet. Serdal'la oturup... <gülüyor> e, ...yazılı olan sözlerin üstüne düzelterek falan. Evet. Sözlerini... Bir, İki gecede falan yazmıştık 91 senesinde. O şarkı dinleyelim aslında. Birazcık müzik arası da vermiş evet. olur, Hem de sizi daha iyi tanımış oluruz. Aslında bu şarkı albümün bütününden e, bir parça ayrılan bir şarkı e, ama onu e, başta çalmak belki de iyi oldu. E, diğer şarkıları da sırayla umarım vakit kaldığı kadar dinleyeceğiz. Hem içerik olarak da biraz farklı değil mi? E, sanki bilmiyorum bir e, tarihi bir gönderme var. Değil mi? Çeşitli referanslar var içinde. O, o dönemde başbakanımız e, e, yani o şarkının döneminde Tansu Çiller falandı. <gülüyor> bazı olaylar vardı insanlar birden uçuyordu yani yok oluyordu ve de e, hükümet gayet zayıftı seni 94 olsa gerektiği düşünüyorum 94 senesiydi ama <gülüyor> evet, e, evet. hareminde han daha bitmemişti o zamanlar sözleri yazılmıştı Hı. ama şarkı olarak böyle sert değildi ilk başta böyle daha yumuşak çalıyorduk dönem sertleştikçe müzik de galiba şarkının müziği ama aynı anda bir şey de vardı müzik mesela müzik. ilk biz şeye düşünmüştük bu şarkıyı yani iki anlamı da var bu şarkının yani biri birinci buş dönemi Irak savaşı vardı baba buş baba yani <gülüyor> korku filminin birinci halkası o dönemde işte Irak'a girmişti Amerikan ordusu falan filan bir sürü kriz. Bunu anlatıyor. bir Ona karşı bir şeydi. Orduyu salar Irak'a derken o dönem biliyorsunuz yani bölücülük falan filan diye her şeyden e, olabiliyordu yani. Oysa yani bizim hikayemizde o, o dönemin hikayesi yani o dönemdeki hem yurt içindeki zayıf iktidar ve yurt dışındaki o zaman yine bu iktidarda şunu anlatmaya çalışıyordu yani her zalimliğin arkasında bir zayıflık yatar Hı -hı. yani Bush ve Tansu Çiller'in ortak noktası da zayıf kişilikler olması bize Hı -hı. göre yani zayıf kişilik derken e, pers e, şey olarak politik kişilikten bahsediyorum güçlerinin ölçüsünde ve onu anlatan onu hanların hepsi bulur kendine göre bir teba hanların hepsi olur kendine evet. göre bir teba yaz zamanın ötesinde bir şarkı oldu yani, evet, yani. Evet. şimdi mesela 10 sene önce bu şarkıyı Irak Irak yani Irak muhalifi savaşın muhalifi olarak bir şey, yazılmış bir şarkıydı bu direkt göndermeydi yani belki de direkt hani metaforlar kullanarak ...kullandık ama bir şekilde yine sonuçta direkt olarak tek şarkımızda bu. Hani muhalif tarafından Hı -hı. bak. Ya mesela... Ama gündemi değişmiyor zaman Bu sene şu anda bile çalsanız Aynen, yine geçerli. aynı. Aynı, var. aynı şey. Bu şey. sene sonra yine düşürecek. geçerli olmaz yani. evet. Eskimiş bir şarkı oldu. Evet. Şarkıların aslında diğerlerinde daha çok daha bireysel temalar hissediliyor. Yani daha çok herhalde sözleri e, siz yazıyorsunuz değil mi? E, daha çok e, kişisel olduğu anlaşılan işte böyle biraz karamsarlık var... E, ee, yani hüzün de, var diyelim hüzün Karamsarlık var diyelim. ben hiç yani kendi adıma böyle He. karamsar biri değilim yani Aha. umutsuz falan bir insan hiç de olmadım yani Aha. hayatım belki küskünlük diyelim zaman zaman e, hayır insanlar küskünlükle olabilir. ilgili değil ama bazı insanlar motive olmaz yani Hı. hadi koçum yaparsın edersin dediğiniz zaman olmaz o adama <gülüyor> mesela abim bana şey demişti sizden hiçbir halt olmaz dedi Biz de, belki de bunu deyince de ben bu müziği yapmak için güç buldum kendimi. Bazen olumsuz şeyler... Yani değil, ben insanlar hakikaten veredim, modern zaman mesela e, işte beyaz yakalıların dramını anlatır. Yani, Dinleyelim mi onu da? Şimdi arada bir tezat oluşturmak için değil mi? Bir uçtan Dinleyebiliriz. Diğer uca evet, güzel yani, o aslında. dönemde yani dinlemeden önce şu küçük tabii, anekdot. Tabii. Yani ilk kez Türkiye'de e, insanlar makineler tarafından kovuldu. Yani şöyle bir şey bankacılar... E, krizi vardı. Bankalar işte ülkeyi boşalttıktan sonra kendileri de elemanlarını kovmak zorunda kaldılar. İşte bir şeyler oldu. Karıştı ortalık. Bir sürü insan açıkta kaldı. Öyle bir e, işten atıldılar. Yani bir gün önce çalışmak için gittikleri iş yerlerine kartları kabul olmadığı için kapıdan geri çevirdiler. Hı -hı. Yani düşünebiliyor musunuz? Belki de özel eşyalarınız yukarıda Hı -hı. ve onları almak için bile giremiyorsunuz bir binaya. Yani. Makine size defol diyor yani. Hı -hı. O anlata... eski bankacıyım biliyorum <gülüyor> o <dönümleri>. Yani bu <gülüyor> bir girişimciydi. Bunu görünce nasıl olur ya dedim yani Hı. ve modern zamanda oradan geldi işte. O zaman dinleyelim. <gülüyor> Oden zaman sonun yakın asansörler bakın asansörler bezmiş insanlar. Modern zaman Sonu yakın Asansörler bıkkın Asansörler bezmiş İy 94.9 Açık Radyo'da Koyu Mavi'desiniz. Ee, bu hafta konuğumuz var stüdyomuzda. Ee, ilk albümünü henüz e, çok yeni çıkarmış olan e, Peik grubunun e, Peik grubu stüdyomuzda konuğumuz ve Sulu Şaka e, albümlerinin adı. Bu albümden şarkılar dinleyerek grubunda e, aslında 15 yıla uzanan e, geçmişiyle ilgili e, bilgiler ve şarkıların oluştuğu koşullara e, o şarkıları oluşturan e, yaşanmışlıklara e, değiniyoruz. Modern zamanda biraz önce dinlediğimiz şarkı Sizinle yapılan bir söyleşi de aslında benim çok hoşuma giden bir söz oldu Şey demişsiniz nefsimize hakim olamayıp bu albümü yaptık Aslında herkes sanki müzikle uğraşan herkes bir şekilde kayıt yapmak ister Albümü olsun ister gibi Ama siz sanki esas amacınız albüm yapmak değilmiş Daha çok müzikle uğraşmak yetiyormuş gibi bir izlenime kapıldım bunu okuyunca Öyle mi? Aslında albüm yapmak Hakikaten hiç aklımızda yoktu Yani bizim amacımız Bir tane e, klip yapacaktık Sonra da şarkıları internetten verecektik Böyle bir niyetimiz vardı Hatta 3 şarkı ya da 4 şarkıyı kaydedecektik Ancak daha sonra e, Çevremizdeki arkadaşlar Bunun bir albüm olması Yani bizim de çevremizde Bir sürü sevdiğimiz saydığımız Arkadaşlar bizi böyle aman abi Güzel albüm yapın Boşverin böyle şey internette kim bakıyor ki önemli öyle olur mu? Yani bak işte şöyle böyle falan derken bir baktık. Aslında çok girmiş güzel olduk. bir harbim olmuş. Yani. Aslında şeyden <gülüyor> e, kapak e, tasarımı e, da çok güzel. Bir klip e, hazırlamışsınız. Web sitenizde var. Web sitenizin adresini verelim. Merak edenler klibi izleyebilirler. E, www.paykweb.com değil mi? Doğru evet söylüyorum. doğru doğru. Ee, orada klibi seyredebiliyorsunuz, ee, grupla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Ee... Çok da hoş bir klip olmuş. Klibi e, Deniz Ensari e, ve de... Betül Aksanbaklar. Aksanbaklar. İçinde animasyonlar var değil mi? Deniz ensarı zannediyorum Penguin Dergisi'nde e, çiziyor. Çiziyordu. On, animasyon... Çiziyordu değil mi? doğru? Şu anda çizmiyor ama önceden e, çizmişliği var. Evet. evet hatırlıyorum çizgilerini. E, sonra şey, sizin çocukluk resimleriniz var. Değil mi? Gayet evet. hoş olmuş aslında. Çok da güzel bir klip. Müzikle evet. de örtüşmüş. Sulu Şaka şarkısına yapılmış bir klip. Evet. Klibin yapılma tarihi aşağı yukarı bir seneyi geçkin. Albümden çok daha önce yapıldı. Ne zaman aşağı yukarı? Yani, yani geçen senenin işte Mart, e, Mart'ında bitmişti. Bitmişti. Böyle. Mart'ta bitmişti. Yani ben arkadaşlar bana bu klibi, bir, bir klip yapmak istiyoruz dediler. Şarkı seçtiler yani Sulu Şaka. Sulu Şaka'yı biz de seviyoruz. Onlar da bunu yapacağız diye. Bu şarkıyı yapalım dedik. Çünkü daha böyle herkesin dinleyebileceği bir şey olduğunu düşündük yani. Korkutmak istemedik insanları. Hareminde Hanla. <gülüyor> Bu akşam programda sulu şaka ile açtık. Ben de aslında sizinle söyleyişi yapmadan önce internetten aslında siz bana albümümüzü getirmeden önce de internetten bulup dinlemiştim. Sulu şaka da Hareminde Han'da albümün bütününden bir parça daha farklı şarkılar. Diğerleri biraz daha yavaş tempolu, daha farklı. Bu sulu şakanın da müziği daha renkli, başka birçok unsurlar var içinde. Onun klibini çekmek de enteresan olmuş hakikaten. İkinci bir klibiniz galiba Gidin. E, gidin şey evet. yapılacak değil mi? Gidin, yakında çıkacak televizyonlara. Hı hı. Yani bazı televizyonlara. Evet. Hepsine çıkamayacak. Bir de bu şeyi okudum. Sulu Şaka MTV Türkiye'de zannediyorum. MTV Türkiye'nin listelerini... Girdi. Bir numara kaldı. Öyle 10 gün kadar. Olabilir. Evet yani. O sebeple böyle. de MTV'nin dünya listesinde. MTV World, World chart'ta, chart'ta da, da girdi. 6. Evet. sıraya. 6 sıraya sanmış, çıkmış. MTV Orada seçmişler koymuşlar. Biz Açıkçası ben yani arkadaşlarım bilmiyorum da ben bilmiyorum bunun nasıl olduğunu. Ben de bilmiyorum. Ben <gülüyor> yani yani hiçbir fikrim ya. yok. Yani, yani, Sadece yani bir şey yani, MTV bizim klibi biz her televizyon kanalına yani bizim e, bazı kanallara yani işte. Bir, müzik kanalları müzik yani, kanallarına Değil gönderdik. <gülüyor> bizim müziğimizi yayınlayabileceğini düşündüğümüz. <gülüyor> ee, en çok tepki MTV'den geldi. Onlar sahiplendiler <gülüyor> ve sevdiler ki promosyon olmadan değil mi? Yani ben çok ilginç yani bunu falan. hani daha önce şey için söylemiyorum ama yani ben kendi adıma yani böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim daha önce. <gülüyor> yani büyük ihtimal bizim işte YouTube'da falan döneceğini ve öyle takılacağını o kalibin kaderinin o kaderinin ne olacağını düşünüyordum ben yani açıkçası. Ama beklediğimizden fazla bir e, sahiplenme oldu. E, çok klibi çok güzel ve iyi buldular. Sağ güzel olsunlar Deniz evet, Ensari evet, ve evet. Betül Aksanbaklar'a. Evet. Onlar çok şarkı ve klip bir arada evet, çok güzel sonra. bulmuşlar. Bir numarayı kadar çıkarttılar klibi. Hı hı. Hatta şu anda bile listede falan. Evet. Bunun dışında da şey var. Biz de World Chart'ta internette bakarken gördük. Hı -hı. <gülüyor> Haberimiz <gülüyor> evet, yoktu yani. Evet. Onlar Avrupa'ya göndermişler. Hı -hı. Oradakilerde işte onu... Ülkelerde e, bir numaraya yükselenleri galiba. Koymuş, o koymuşlar. O liseye yerleştiriyorlar. Evet. Şimdi o zaman bir de ikinci klibi çekeceğiniz gidin şarkınızı dinleyelim. Kapıyı çekin gidin. Beni bırakın gidin Kilidi vurun ardıma Yalnızlık kalsın kapıda Kazansan ne kaybetseni, gururunun savaşının yalnızlıktı ganimi. Sakla onu boş odanda, ne kendine acı, ne ona şehirler olursan kaçasın kalbimi. I'm mm -hmm. Şarkıyı dinlerken kendi aramızda bu sıralamanın nasıl oluştuğunu konuşuyorduk ve onun da ilginç bir hikayesi var. İsterseniz e, anlatın nasıl sıraladığınızı şarkıları. Ya anlatayım biraz komik aslında yani örnek de olmayalım kimseye ama. Bir tek Uyku Ol diye bir şarkımız var onun en son şarkı olmasını karalaştırdık kendi aramızda. Bir arkadaşın evinde oturuyorduk bu arada Canan Cengen akustik gitarları da çaldı albümde onun da adı geçsin. Onun deminde oturuyorduk ve sekiz kişiydik. Şarkıların isimlerini yazdık. Bir yere attık ondan sonra kural çektik böyle çıktı. <gülüyor> Demin de söyledim yani bu işi biraz prodüktörlük okuyanlar falan ciddiye alırlar. Haklı oldukları yerler de var tabii ama o kadar da değil aslında yani. Hani kurayla da böyle güzel bir sıralama elde edilebiliyormuş evet, demek evet. ki bir yandan. onu onda kanıtlamış olduk. <gülüyor> evet ben de dinlediğim zaman hakikaten biraz önce de konuşuyorduk. Vaktimiz uygun düşer programın akışı öyle olursa ben de sizle karşılaşmadan önce hem uyku bitiririz sonra jingılı falan diye düşünüyordum. Siz de onu yani son şarkı olduğu için değil albümde ama öyle bir havası var. Böyle bir final havası var ve hakikaten ben de olsam darıldı şansla başlardım. Bir de şeyi söylemiştim biraz önce dinleyicilerimiz de duysun. Bir dönem benim bütün sevdiğim şarkılar hep 5 numarada çıkıyordu. İşte 90 Sonlarına doğru böyle o aralar daha çokça müzik yeni çıkan şeyleri çok dinlediğim yıllardı. O zamanlar bir, bu işten anlayan bir arkadaşıma sormuştum o sizin dediğinizi doğrular bir şey söylemişti bana. Yani her birinin gerçekten nereye hit şarkıyı işte diyelim 3 ya da 5'e yerleştiriyorlar falan. Sizin de evet, sonra tamam. baktık liste Sulu Şaka işte sizin de hakikaten ilk Link klip şarkınız tesadüf olmuş ama Çok olmamış. şanslı bir şarkı. <gülüyor> Evet. Ee, bir de o zaman albümün açılış parçasını dinleyelim. O da gerçekten albüm açılışı olarak da çok uygun bir şarkı. Ee, Darıldı şans. Darıldı aşk. Delirdim ben. Ooh. Açtım, gittim Senden Dertten Yine vardım Ta en başa Ta en başa Darıldı aşk bana Peykin, Sulu Şaka albümünün açılış parçasıydı, Dar Darıldı Şans. <Gülüyor> Ee, e, evet. <gülüyor> ben şimdi bir anda konuşuyoruz arada hangi parça anons ettik neyi çaldık e, şaşırdım birden <gülüyor> yanlış bir şey söyleyeceğim diye korktum e, şarkı çalarken konuştuğunuz şeyler de e, bu şarkıların oldukça kısa şarkılar en uzunu birinci parçaydı 4 dakika 17 saniyelik diğerleri hep 3'er dakikalık parçalar e, daha kısa sololar var ve şarkı sözleri de aslında çok uzun değil e, kısa ...komprime sözler böyle çok şey. Kısa kısa evet. Evet kısa kısa hepsi. Ee, galiba daha önce okuduğum kadarıyla bilmiyorum öyle mi... Ee, ...önce müzik ortaya çıkıyor galiba değil mi? Yani bazı gruplarda çünkü söz ağırlıklı oluyor. O söz çıkıyor ortaya sonra ona uygun bir evet. müzik yazılıyor. Veya sözü birisi müziği başkası yapabiliyor. Evet. Grup halinde oluşturuyorlar. Sizde nasıl oluyor bu süreç? Şimdi ee, bazı yani sadece iki şarkıda sözler vardı. Daha sonradan... Ee şey yapıldı. Onlar albümde yok zaten. Hı hı. Genel olarak e, ben alıyorum mesela gitar olarak şeyi. Gitar, tek gitar. Buluyorum akor. 3-5 akor neyse. Üstüne atmosyon söylüyorum. Hı hı. Sonra oturup onu kakafonik olarak hem düşünerek böyle tek tek hece hece bularak böyle kendi kendime e, bulmaca yapıyorum. Hı hı. O yüzden hı hı. bayağı hı hı. zaman hı hı. alıyor. Hı hı. Evet. yani Mesela işte atıyorum bazen bir ay sürüyor mesela bir şeyi bulmak mesela. Darıldaş çok çabuk oldu yalnız. Öyle mi? O zaman baya bir komik bir şekilde grupla beraber yaptığımız bir şarkı darıldaş. Hmm. O, o açıdan en son şarkımız oluyor. Hmm. Stüdyo dönemine kadar kayıt edip etmeyeceğimizi de karar verememiştik ama e, stüdyoda provalarda hakikaten tam modumuzdu. <gülüyor> Modumuza çok uygundu ve onu çaldık. Ondan sonra evet dedik bunu albüme koyalım. Çok güzel dedik. bir parça. Aslında sözler öyle çok tesadüfi oluşmuş gibi gözükmüyor ama çok tesadüfi tatlı, tatlı değil bir inceliği var. Tesadüfi sözlerine. değil. Ben onun için e, yani sözleri yazarken Yani bayağı, sesle oluşmuş gibi değil. Anlamı da kağıt, sanki bir... Kağıt Önemli bir unsur. İşte. Ama burada için. bir minimal bir yaklaşım var. Mesela Darıdaşk'a evet, evet, yeni bir şey denedim mesela. Kendi açımdan gurur diyorum. <gülüyor> çok konuşmadan şarkı içinde, çok kelime <gülüyor> kullanmadan bir sürü... Anlamalı. Evet ben de onu söyleyecektim. Yani şarkılarınızın sözlerinde dikkati çeken bir şey o. Çok işte bakınca böyle sözlere işte toplam kısa kısa dizeler işte on değişik diyelim ya da sekiz küçük cümle var. Ama hepsi böyle içinde güzel üstüne daha fazla şeyler konuşulabilecek güzel küçük hikayeler var. Minik minik hikayeler var. O da gayet hoş. Grup sonra tabii o şarkının herhalde ilk hali aranje ediliyor mutlaka. Ben de onu diyecektim yani... Özgür arkadaşımız kompozisyon bölümündeki öğrenciydi biliyorsunuz daha önceden konuştuğumuz evet. gibi <gülüyor> ee, o devreye giriyor ben Özgür'e gidiyorum yani bir hiyerarşi var daha sonra Serdala gidiyorum yani işte Serdala da gidiyorum bazen yani bazı şarkılarda Özgür'e bazı şarkılarda mesela Harem'inde hamda Serdala gidiyorum işte o, çünkü onun blues sevdiği için falan böyle bir şey var. mesela Ama şeyde mesela işte modern zamanda Özgür'e gidiyor. İşte orada diyorum abi ne yapalım buna? Bir şeyler yapmak lazım falan. Çünkü benim e, müzikal kapasitem ona yetmez. Özgür orada giriyor işin içine. E, ben tabii ondan sonra sadece sözleri düşünmeye başladım Özgür e, şeylere giriyor. Beraber devamlı çalıyoruz. Ben bir şeyler yaptım. Ertan e, bu bana iyi gelmedi. Bu, bu tanıdık değil. Bu Sarmadı bu iyi değil işte burasını da anlatamıyorum falan işte gibi şeylerle bizi e, kalite kontrol bölümünde şey yapar. Ve Ertan mesela, ne çalıyordu? Davul çalıyor. Davul, evet, okudum değil mi? En son e, Ertan'ın e, onayından geçmişti. Barış, şey Barış'ta da mesela sound bilgisi çok içimizde en çok sound bilgisi olan arkadaştır Barış. Yani <Gülüyor> sound ile ilgili de onun diyecekleri bence. Özgür konu önemli ediyor şarkı. evet ama Ertan da yani genelde ikisi trafiği çok yani karışır Ertan. Yani trafikte çok emeği vardı bütün şarkılarda. Evet. Mutlaka değiştirir onu gitler bunu yapar burada bunu yapalım. Özgürle özellikle ikisi yani Özgür evet bu akorurken burada bunu yapalım falan ama trafikte ikisi biz daha çok ben de öyle çok nadirdir ya yani. ama ikisi ve sonra aynı şeyi en son katılan Barış çok geç katıldı bize ama ...o da aynı şekilde üretim aşamasında bas şeyimiz yoktu. Özgür hmm. hep klavyeyle çalıyordu. Çok hmm. enteresan... E, ...Rehmi Hazreti diyorum ona hep. <gülüyor> yıllarca... Evet, ...yıllarca <gülüyor> sol taraftan... ...bir sağ elbise <gülüyor> ...hatta burnuyla, burnuyla basıcısı, bile çaldığı oldu ya. <gülüyor> evet, yıllarca adam basışımız olmadığı için... Yani ...yıllarca cidden yıllarca... ...on sene falan... ...aradık hem, biz on yıl falan evet, basçımız yoktu. <gülüyor> hem bası hem kendi partisyonlarını çaldı adam. Yani. <gülüyor> bir de grupta insanlar... ...şarkıları sahiplenir alır yani elini. O şarkıda onun daha çok emeği ve e, söz sahibidir. Hı -hı. Sulu Şaka mesela daha çok Ertan'ın çok sahiplendiği bir şarkıdır. Hı -hı. İşte Gidin benim daha çok sahiplendiğim, İstanbul'da da benim Hı -hı. sahiplendiğim yerler var. Ondan sonra ama Özgür mesela modern zaman ve Hareminde Han'da Hı -hı. kesinlikle iyi iş çıkarttı. Kemanları Hı -hı. lütfen iyi dinleyelim yani. <gülüyor> ben ilk dinlediğim evet. zaman <gülüyor> eyvah eyvah demiştim yani <gülüyor> bunu konserde nasıl çalacağız falan diye çünkü evet. hakikaten tek başına çaldı. On günümüz vardı kayıt için, paramız kısıtlıydı. Kaydetmek yani, lazım. Biz birbirimize ikna ediyoruz bir şekilde yani ve şarkı başladığıyla sonlanması bazen aylar yıllar alabiliyor. E son dinlerseniz başında sonunda. E mutlaka birbirimize ikna ediyoruz. Bir şey geliyor abi yok ben bunu mi? ben götürüyorum. Abi şunu şöyle yapsak falan. Önce olmuyor sonra o getiriyor başka bir şey ve hakikaten bir konsensiz oluşuyor şarkılarda. En sonunda çıkan şarkılar bunlar. Belki yüzde yüz yine herkes istediği olmamış olabilir ama yani en azından ikna olduk gibi. Bir de kısa bir albüm aslında. Yarım saat sürüyor bütün şarkılar. Dokuz şarkı var. Dediğim gibi üçer dakikalık şarkılar. Hani Belki sizin birçok albüme girmeyen şarkınız da var bildiğim kadarıyla. Konserlerde çaldığınız şarkılar var ama bunda da ekonomik davranmışsınız değil mi? Hani albümü uzun tutalım diye belki çok içinize sinmeyen şarkılar da giriyor olabilirdi ama herhalde öyle yapmadınız. Ya esasında şöyle bir şey var. Bu albüme koymadığımız parçalar o demin söylediğim süreçten... Geçişlerini daha tamamlamamış parçalar çoğusu. Konserlerde çalıyoruz. Gerçekten iyi de çalıyoruz. Ama belki de albüm e, hızlandırdı yani bu süreci. E, şimdi ikinci albümü koymamızın sebebi de oydu daha çok bu parçaları. Yani aranjmanında falan hala daha içimize sinmeyen kafamızda soru işareti kalan yerleri vardı. Ondan sonra çalışırken yavaş yavaş düzeltiyoruz. Şimdi sahnede de çalmaya başladık. Galiba olması gerekeni yavaş düzenli yavaş biliyoruz. Düzenli sahneye çıkıyor musunuz? Albümden sonra mı başladı? Bildiğim kadarıyla daha önceden Albümden sonra iki sefer yoktu. konser yapabildik. Yani aslında da hepsi bu ama... E, Ondan önce hiç çıkmamış bu grup evet. için iyi bir skor yani. yani düzenli evet. olarak bir yerde <gülüyor> 15 yılda sıfır. <gülüyor> ya hepsi stüdyoda kendiniz çalışıyorsunuz. Evet. Ee, sahneye sadece albüm çıktıktan sonra iki kez konser diyelim ona da. Düzenli bir eee evet. bir, Duyu, hayır, bir, yerle bir olup devamlı çıktığınız e, bir yok. durum yok galiba değil mi? Yok. Ya zaten... Yalnız bir konserimiz daha olma Durumu var. 27 Nisan'da. Nerede olacak? Kadıköy Halk Eğitim'de olacak. Onu okudum evet. doğru onu 27 28 diye yazıyordu ama 27, 27 Nisan insan. oldu. Yani tarih değişikliği oldu. Cuma günü 9'da olacak konserimiz. Çok güzel. Ya, onu zamanı yaklaşınca ilk, hatırlatıyoruz. Ilk büyük bir konseri, salonda. Evet. Tekrar. ötekiler prova amaçlıydı. Ötekiler evet. provaydı Bakalım biz harbiden çalıyor muyuz arkadaşlar <gülüyor> şeklinde. Albüm yaptık ama sahneye <gülüyor> yani Albüm yaptık rezil olmayalım şeklindeydi Bir de aslında şey boşta bir sürpriz yapmış. Çok kişi de gelmedi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Gölge vardı oldu değil mi galiba Yani evet <gülüyor> boştu ikincisi bayağı sonradan dolan doldular. Gösterilişim biraz iyice bir tanıtım gerekiyor ama sizi Ya aslında çok komik bir şey söyleyeyim mi? O boş olması hoşuma gitti. Bize <gülüyor> bize çok yakışıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> yani dolu olsaydı ben açıkçası e, kendimiz için çok iyi. Ben kendim açımdan söylüyorum. En iyi yani gerçi iki konser yaptık da en iyi konserimizi. <gülüyor> en iyi. Daha iyi söyledim yani. Çok hoşuma gitti böyle. İnsanlar gelmedi. Nasıl gelmezsiniz siz ya? Ayıp değil mi falan diye? Daldım yani. Siz olumsuz şeyler size olumlu anlamda motive evet. ediyor galiba yani. değil mi? Ama umarım bundan <gülüyor> sonra daha <gülüyor> yüreklendirici <gülüyor> desteklerle karşılaşırsınız. <gülüyor> Aslında albümün içinde de hoş bir sürpriz var. Ona değinecektim hep unutuyorum. Ee, bir konser indirim e, bileti çıkıyor içinden. İndirim kuponu diyelim. E, albümü alanlara e, ilk ama bu ilk bu sene i̇lk, olsun 10 sene sonra on sene diyor sonra değil mi? Zamanı olmayan e, ilk bir... konserde yarısını İndirin, evet. ödeyecekler 150 iskontor çıkıyor <gülüyor> evet. alanlar Aslında albüm bir çeşit şey, konserin e, promosyonu oluyor. Yani bizim evet, için doğru. önemli şey biz konser yapmak istiyoruz. Yani müzisyenin müzisyenin bence er meydanıdır konser doğru. yapmak. Bizim e, hayal e, stüdyo ya da e, hayal olan bir proje grubu olmadığımızı görmeler için. Bir de konserlerde albümdeki e, tarzdan biraz daha farklı olduğunu söylediniz. E, canlı performanslarınız e, albümdeki kayıtların verdiği stemc biraz daha farklı galiba değil mi daha? İlk dönem var orada. Hı hı. Mesela şarkılarımız var ilk dönem şarkıları. Konserlerde acının şarkısı var, hı hı. Azra ile gülümsedim hı hı. var, Savaş anlatan. İşte bir sürü şarkılar var. Onları Bizim... ikinci albüme koymayı düşünüyor musunuz? Tabii yani er, koyacağız. E, i̇kinci albüm kaydında olacaklar inşallah. İkinci Değil albüm mi? ne zamana planlanıyor aşağı yukarı? Ya kesin bir tarih tabii bulmadık. <Gülüyor> Şimdi daha birinci albümün işleriyle uğraşıyoruz hala da. Ama yani en kısa zamanda... İlk albümde siz yapımını tamamen kendiniz üstlendiniz değil mi? Bir yapımcınız yok bildiğim kadarıyla. Klik prodüksiyon bizim zaten arkadaşlarımız oluyor. Hmm. Ertan klik prodüksiyonu. Pro Ertan anlatabilir belki evet o süreci. O, o süreci Ertan anlatsın tabii ki. Yani. Ya, <gülüyor> ya, Ertan, kulaklı, Ertan kulağın, biraz çukurda kaldı, kaldı galiba. <gülüyor> <gülüyor> kulaklı <yani>. <gülüyor> da yok ayrıca biz duyuyoruz. Ben de, duyuyoruz, ben ben de duyuyorum. Nasıl oldu prodüksiyon süreci? klik müzikte çalışıyorum zaten ben. Ya yani öyle bir şirket var. Eser yapım belgesi olan. Hı, hı. E oradan çıkardık işte. Ya yani her şeyi kendimiz yaptık. Şimdi ettiniz. Yerden... kendiniz finanse ettiniz. Tabii tabii evet. Bir sponsorunuz yok. Yerden... Yok. Sponsorsuz evet. yapmazsın dünyayı kurtarmazsın şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> evet bu bizim Bilmiyorum. bir şarkının sözlerinden amıntı da o yüzden ona için için gülüyorum. <elbiniz gibi> <gülüyor> yani Süpermen ile ilgili işte Süpermen ne diyor işte Süpermen işte adım batsın Süpermen sponsor yapmasın dünyayı kurtarmasın. Doğru <gülüyor> Bedavaya bir şey yok değil mi ama işte. Ya şey işi şey olunca her şey sponsor sponsorlara karşı falan olduğumuzdan değil yani e, ama evet. sponsorlar sadece e, yönlendiriyorlar da yönlendirmemeleri lazım. Yani o oluyor maalesef. senin şekilde yapmak istiyorsunuz. Olduğu zaman da olmuyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o zaman bir şarkı daha dinleyelim. Üretim sürecine kimsenin karışmadığı tamamen grubun oluşturduğu. Diğer bütün şarkılar gibi hangisi olsun diye bakıyorum. İsterseniz İstanbul e, Hangisi? İstanbul olsun. İstanbul'un yeni üretim. Evet. Ah İstanbul Sen de beni Unutmuşsun Adım çıkmış Hatırımdan İstanbul İstanbul İstanbul Ah İstanbul Sen de biraz bozut musun üstün başaşı darmadı İstanbul, İstanbul İstanbul İstanbul yüzüm. Altyazı M.K. Ee, bu akşam e, Koyu Mavi'de konuğumuz e, Peik'ti. E, Sulu Şaka albümleri yeni çıkmıştı. O vesileyle konuk ettik kendilerini. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz açık de çok ardaya. teşekkür ederiz. Yıllardan beri dinlediğimiz, ben sabahları dinliyorum daha çok erken. Ömer Madra'yı dinlerim çok. <gülüyor> Burada olmak çok heyecan verici. İlk radyo programımız. Açık radyoda olmak da iyi bir şey. Yani ne iyi ettik de geldik diyorum. <gülüyor> çok teşekkürler. Benim de hayattaki ikinci söyleşim. Umarım <gülüyor> fazla bir yanlışlık yapmamışımdır. <gülüyor> <gülüyor> çok Yok, teşekkürler iyiydi. geldiğiniz için. Her zaman bekleriz. O zaman en son uyku olla kapatırız demiştik. Onunla kapatalım isterseniz. Çalamadığınız şarkıları da. Merhabiye de buradan selamli oluyorum. <gülüyor> ben de kendim onun adına kabul etti selam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere, hepinize iyi akşamlar. Çocukça Hem de toy Ve de saf Yumuşakça Yüzün Abi Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun Program Açık Radyo dinleyicisi Ömer Alpan tarafından desteklenmiştir.